Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarla hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldırım teknik masada. Bugün sevgili Batu Çetinkaya ile birlikteyiz. Sevgili konuğum Özden Demir bizimle. Hoş geldin Özden. Hoş buldum merhaba. Bir süredir konuşuyorduk. Sevgili Naz'a da buradan selam gönderelim. Teşekkür ederim evet. vesile olduğu için. Zira siz bu programı dinlemekte iken sevgili Özden'in kendisi bir mimar olmakla birlikte aynı zamanda fotoğraf, video, şiir gibi farklı mecralarda da üretim yapıyor. Hı hı. Hemen aşağıda Şişhane'deki BİSART sanat mekanında sergisi devam ediyor olacak. Hem bu serginin duyurusunu yapmış olalım hem de bu vesileyle Özden'in başka türlü yapma pratiklerinden konuşalım dedik. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Buradan da böyle hani e, buradasın diye değil gerçekten öyle düşünüyorum. Böyle on yıllar sonra önemli bir mimarlık e, belgesi olacağını düşünüyorum. Bu yaptığın şeyi çok kıymetli buluyorum. O yüzden burada olmak benim için de çok önemli. <gülüyor> evet ben o sırada özlene kalpler gönderiyorum uzaktan. <gülüyor> evet yaptı. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir yandan da şundan da bahsetmekte fayda var. Üç gün boyunca süren bir sergi değil. Aslında on beş gün oldu başlayalı. Hı -hı. Aynı zamanda Naz Kocadere'nin küre ...yaptığı bu sergide öncelikle... ...Dila Yumurtacı'nın bir işi gösterilmişti... ...yalnızca video gösterilen bir mekan... ...şimdi Özden'in Özden'in Otoportre... ...Diğer Portreler ve Şeyler isimli... Hı hı. ...videosu gösterilmekte... ...söylediğim gibi halen görebilirsiniz... ...şimdi biraz Özden'in pratiğinden de bahsedelim... ...videodan da bahsedelim... Hı hı. ...sonrasında Şişen'deki mekana bekleriz diyelim... Hı hı. ...Cumartesi gününe kadar... ...devam ediyor... ...aslında epey süreden beri sen filmde... ...üretiyorsun ve videoda üretiyorsun... ...farklı festivallerde de gösterildi... Farklı mekanlarda da gösterildi. Haziran ayında 2018'de bir kişisel sergin daha açıldı. Aslında hani sanat Hı. üretiminde de etkin olduğunu da söyleyebiliriz. Evet ben aslında 2012'den beri kendi filmlerimi üretiyorum denebilir. İlk videom Net 17.950 birinci tasarım yeniliği için ürettiğim bir işti. Emre Aralat'ın küratörü olduğu ve daha çok kentsel... ...kentsel dönüşüm odaklı, musibet temalı BNL için ürettiğimiş Onun öncesinde de daha çok e, mimari proje videoları ve sunum videoları gibi bir şey yapıyordum. O da gen çalıştığım ofislerin içerisinde ürettiğim şeylerdi. Daha sonra Nevzat Sayın, işte Emre Ulat gibi e, isimlerle dışarıdan da onlara projeler üretmeye devam ettim. 2012'den bugüne aslında e, bu bir tür ticari olan videolar dışında bir şey yapmıyordum ama... 2014 yılında bu videonun temelini oluşturan o yıkımı çektiğimde e, onun böyle kendimle ilgili bir hikayeye dönüşeceğini biliyordum. E, ve bağımsız olarak, bireysel olarak e, kendi motivasyonumla yaptığım ilk iş aslında otoportre, diğer portreler ve şeyler. 2018'de açtığım, Adahan İstanbul'da açtığım Muhafaza Sergisi'nin de ana filmi. E, sergiye görme fırsatı buldun sen de sanıyorum o o sergideki ana film ve e, diğer bütün işlerde aslında bu videodan beslenen e, farklı medyumlardaki işlerdi bir odada bir enstalasyon vardı bir odada bir ım, video art vardı bir odada e, Atalayla Facebook işbirleriyle ürettiğimiz dönem ödevi kitabı vardı e, tüm bunları işte Biraz mimarlık, biraz sanat, biraz enstalasyon falan ekseninde üretmeye çalışıyorum bir süredir, evet. <gülüyor> evet, ekrana dair ürettiğin işlerin yanı sıra da son dönemde mekanla da bağlantı kurmaya başlıyorsun. Bir yandan belgesel niteliğinde işler de üretiyorsun. Bir Hı -hı. yandan da hani video art diye sen isimlendirdin. Daha kurmaca, kişisel hikayeler de üretmeye başlıyorsun. Evet. portre diğer portreler ve şeyler dediğin gibi önemli bir yerde duruyor aslında. 17 dakika... Uzun bir video biraz ondan bahsedebiliriz bir yandan içinde yaşadığın dünyaya dair de hem bir belgeleme çabası olan hem de senin kendi sözünü söylediğin bir yandan da içe dönük olarak kendini Hı -hı. anlattığın ifade ettiğin bir video orada bir yandan da tabii içinde yaşadığımız gerçeklikle de çok yakından alakalı içinde bulunduğun evin dışında yıkılan tekrar yapılan kentsel dönüşüme uğramış olan bir ...yapının aslında yok oluşunu ve tekrar yapılışını çekiyorsun... ...ve bir yandan kendi iç sesinle konuşmaya devam ediyorsun. Biraz belki ondan bahsedebiliriz. İçinde yaşadığın dünya ve bütün bu değişimler... ...bu kentsel mekan ya da kent hakkın nasıl etkiledi seni... ...ya da nasıl yaklaşıyorsun gibi. Hı hı. E, tabii bir mimar olarak... E, ...sanırım böyle tüm mekandaki dönüşümlere bakışın... ...birazcık daha farklı olmaya başlıyor. Böyle bir, bir tür bir mesleki deformasyon oluşuyor aslında. <gülüyor> evet. Me mekanı algılayışında e, böyle herhalde e, daha e, kentte yaşayan diğer insanlara göre bir tür daha eleştira bir bakış açısı yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla kendine bakıyor olduğunu iddia ettiğim bir filmde de e, etrafta olup bitenden çok bağımsız düşünemiyorsun. E, dolayısıyla otoportre dediğim şey aslında e, kendime dair... Çok az hikaye, ya içinde bir sürü fragman var ama çok az böyle uzun uzadıya hikaye anlattığım bir şey. Aslında hep dışarıdaki olaylardan beslenen, e, kolektif hafızadan beslenen ve hepimize temas eden çok fazla şey olan e, bir filmdi. E, merdiven, ciğer, kalp, asansör... Ee, Güneş ve Ay gibi alt başlıkları olan bir film. Ve her birisinde e, merdivende kişisel bir hikaye anlatıyorum. Güneş ve Ay'de çocukluğuma dair e, halk oyunları, folk hikayesinden beslenen bu dövme hikayesini anlatıyorum. E, şimdi biraz spoiler veriyorum. Umarım birileri filmi görmeye gider bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, ama hepsinde... E, Ucundan böyle kentteki dönüşme e, dokunan bir yerde var. Mesela işte aşk oldum, adamlara akı içtiğim yeri de yıktılar dediğim şey aslında Karaköy'deki dönüşme referans veren bir durumdu. E, dolayısıyla işte o eleştirel tonu da birazcık korumaya çalışıp onu böyle kendi hafızanla da birleştiren bir iş. Evet bir yandan da dil, dille, metinle de çok yakından ilişkisi de olan bir Hı -hı. iş. Yani şiir yazdığını da burada söylemiş olalım aynı Hı -hı. zamanda. <gülüyor> Küçük bir parça dinletmek de istiyoruz. Böylece merak Hı -hı. edip devamını görmek için bu 17 dakikalık otoportre, diğer portreler ve şeyler videosunu bir sarta gidebilirsiniz. Bir kısa 1-2 evet. dakikalık böyle bir sürpriz bakmalık, Hı -hı. ipuçluk dinletmiş olalım. Sonra devam ederiz. Nuray beni 8. doğum günü partisine dağılırmıştık. Ben de doğum gününden çıkıp nedense o koca 13 katı asansöre binmek yerine merdivenlerden koşarak inmiştim. Yani hayatında en fazla 4 kat merdiven inmiş olan 8 yaşındaki ben, dünyanın dibine doğru yol alıyordum. Hem de koşarak. Böyle hakikatli bir korkuyu bir daha birkaç ay sonra yaşayacaktım. Ödünç alarak izlediğim beta kasetlerdeki filmlerden birinde. Sizin kızım aa, nereye çıkıyorsun? Aa, aa, Gel. Gel de filmi anlat. Aman da benim hassas kızım. Hadi anlat da. Beraber ağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Film bu değildi tabii. Gülün, gülün, Bana arada sırada taze sıkılmış elma suyu getiren karşı komşumuz Aysel teyze... ...içeri girip istediğim kaseti seçmeme izin verirdi her zaman. Ama nereden bilebilirdi ki benim bütün Mutlu Yeşilçam filmlerini tükettiğimi ve sıranın Mettin Erksan'ın şeytanına geldiğini. Uzun süre bizim evin merdivenlerinden de koşarak indim. Kimseye de bir şey anlatmadım. Evet sevgili Özden Demirle birlikteyiz. Kendisinin gösterilmekte olan Şişhane'deki sert Mekan'daki Oto Portre, Diğer Portreler ve Şeyler isimli videosundan kısa tadımlık, merak etmelik bir parça dinlemiş olduk. Cumartesi gününe kadar devam etmekte sergi görebilirsiniz. Özden'in sergilerinden bahsediyorken aslında 2018 yılında geçtiğimiz yıl Haziran ayında Adahan'da açılan serginden de bahsedebiliriz. Hı, hı. Evet bahsettiğim gibi sergide bu video merkezdeydi ama serginin adı muhafaza. Muhafaza dediğimde bir tür kendine dair bir belleği, hafızayı, duyguyu kaydetme, onu muhafaza etme teması vardı. Kalp bölümünden, filmdeki kalp bölümünden annemin işte... Kalbine stand takılma hikayesinin olduğu bir video art diyebileceğim... ...İstanbul'un boğazının sesiyle beslenen bir tür iyileşmeye referans veren bir e, video enstalasyon bir odadaydı. Başka bir odada eşik diye bir iş vardı. Ona belki değinebiliriz aslında burada. Eşik böyle e, konvansiyonel bir apartman dairesinin içerisinden çıkma... ...yani annemlerin evinden çıkma iki eski kapının böyle ahşap güzel Mimaristan'da birebir detaylarını çizdiğimiz... <gülüyor> türden <gülüyor> iki kapının ee, o türden bir apartman dairesinin içerisindeki bir halının üzerine e, böyle darıcık bir eşikle birleştirilerek bir yerleştirilmesiydi aslında. Dolayısıyla böyle bir halının üzerinde bir odanın ortasında duran bir eşik mekanı gibi bir şey. Bu eşik aslında benim o bahsettiğimiz e, şiirlerimden biriyle çalışıyor. Eşik bir kusursa bile onu sevmeniz mümkün olur mu gibi bir cümleyle çalışıyor aslında aslında. Oradaki eşik benim için e, tam da bu bahsettiğimiz kent, mekan, hafıza... ...ülkenin içerisinde hangi konumda olduğum ve kendini nerede hissettiğine dair bir referanstı. E, böyle bir tür işte orta sınıf şimdi yeni yeni böyle prekarya diyebileceğimiz... ...aslında hiçbir, e, yani bir sürü ideolojiden bahsedebiliriz tabii ki bağlı olduğumuz... ...ama tam olarak kendini buraya ait de hissetmediğin... E, ...ama tam olarak azınlık da olmadığın... Ee, bu ülkenin bir parçası olduğun ama e, bazı açılardan da bir türlü böyle hesaplaşmanı bitiremediğin bir hal var. Dolayısıyla kendini hep bir eşikte hissetme hali ve duygusu ama oradaki zemin aslında bir taraftan da e, içgüdüsü olarak buraya bağlı olduğunun vurgusuydu. E, dolayısıyla eşik bir kusursa bile yani bu arada kalmışlık hali bir kusursa bile onu sevmek mümkün olur mu üzerine çok fazla düşündüğüm bir şey. Bu benim böyle kendi pratiğimde de bütün o işte şiir, metin, enstelasyon, işte video, sanat eksenleri ve minyarlık eksenleri içerisinde... ...onlarda da birazcık kaybolmuşluk duygusunu aslında vurgulayan bir şey. Bir taraftan da onu kabul etmekle alakalı. Evet, yani bu eşikteyim ama okey bunu sevebilir miyim? Bir taraftan da ülkede de hani o azınlık mısın, diye misin, nereye aitsin durumlarında... Ee, ...yani sosyal olarak, kültürel olarak kendine ait hissetmediğin... ...ama bir taraftan da var olmaya çalıştığın... ...ve direndiğin ve direniş gösterdiğin durumlarda... ...onu sevmeye çalışmakla alakalı bir işti. Böyle sınırım böyle sergideki en önemsediğim işlerden bir tanesiydi bu anlamda. pratin aslında hem içinde bulunduğun dünyayı anlamak için... ...hem biraz da kendini anlamak için... ...böyle yolda da şekillenen <gülüyor> evet. bir araç gibi kullanıyorsun. Tool yani, evet. aygıt gibi evet. kullanıyorsun yani. Evet, evet. Ee, ama bir sürü insan da bana paralel olarak... Çok fazla aynı hissi paylaşan kişi olduğu için etrafımda ve bizim dönemimizde sanırım o duyguda geçiyor oluyor bir şekilde. Ah, bizim evde de bu kapı var, ben de böyle hissediyorum. Ya da işte film içerisinde Metin Arksanları ya da başka Adil Ersit referansını falan gördüğünde hani çok çabuk. Bir şekilde galiba ilişki kurulabilen de şeylere dönüşüyor. Otoportre işi de öyle. Hepimiz o apartman hı. dairesinde olabiliriz hı. ve hepimizin pencereden gördüğümüz o yapı yıkılabilir. Ve orada evet. bizim bir arkadaşımız oturuyor olabilirdi bir dönem ve tekrar evet. yapılıyor olabilirdi. Evet. Benim de öyle mesela şu anda. Evet. O yüzden çok andım videonu. Hı hı. Hem kendimizden de bir şey bulabiliyoruz ve özdeşleştirebiliyoruz. Bir şeyi de sormak istiyorum. Sen nasıl bir ifade aracı olarak film ve videoya başlamış oldun? Nasıl böyle bir başka türlü yapma pratiğine başladın? Ee, ilk, ...ilk kurguyu öğrendiğim yer... E, ...Bilgi Üniversitesi işte... ...ikimiz de mimaçtan mezunuyuz... ...ondan sonra Bilgi'de bir tür bir kurgu dersi almıştım... Ee, ...sinema dersi almıştım daha doğrusu... ...kurgu yapmayı öyle öğrendim... ...sonra böyle... E, ...hani sen kurgu yapmayı biliyorsun... ...al birazcık şunu da ucundan tut denilen durumları oldu... ...sonra bir şekilde çok sevmeye başladım ama... ...yani böyle e, ilk kullandığım bir tool oldu... ...yani kendimi çok rahat ifade ettiğim... E, Mimar, yani içine hem metni katabiliyorsun çünkü. Çünkü yani böyle konuşmayı, yazmayı, metinle çalışmayı seviyorum. Ee, hem böyle görsel olarak çok fazla şeye el, el veriyor. Ee, dolayısıyla mekanı anlatmak için de bence çok uygun. Yani mekanın temsili üzerine çok uzun düşündüğüm dönemler oldu. Ve bunun işte e, mimarlık yaparken de mimarlığın dışında da aslında. Hı hı. Ee, yani video bunun için böyle en iyi ve kolay... Benim de kullanmayı sevdiğim araçlardan biri aslında galiba kurgu yapmayı sevmekle de alakası var. Ben hiçbir şey yapmadığımda kurgu işleri de yapıyorum bir taraftan işte bir tane bir TRT World belgeselinin e, kurgusuyla Kolombiya üzerine bir belgeselin kurgusuyla uğraştım bu yaz uzun uzun. E, yani hiçbir şey olmasa kurgunun kendisi de e, uğraşmayı sevdiğim bir alan ve aygıt diyelim. Yalnızca videoda değil aslında. Metinle olan bu senin ilişkinde de var diyebiliriz bu kurguyu sevmek. Evet e, yani şi, böyle şairim diyemem tabii. Çok az sayıda şiir yazdım. Sondurdan moda oldu. Herkes biyografisine şair yazıyor da, <gülüyor> özden yok, daha özden daha <gülüyor> e, Değilim çok az şiir yazdım. E, ama böyle şiirde de şöyle bir şey var. Böyle hani kelime oyunları e, şiirin mekanını da bir şekilde düzenlemeye çalışmak yani... Onu, onu hedefleyerek yapmıyorum ama e, şiirleri eğer böyle kitaba bakarsan böyle sayfa düzenini değiştirmek. Atalayla yaptığımız kitapta kitabın mekanına da birazcık müdahale etmek. Onun içinde de böyle delikler açmak, onu katlamak, yontmak işte e, tek bir 50'ye 70 kağıttan yaptık aslında bütün şiir kitabı dediğimiz şeyi. Onu katladık arkasına başka bir şey yaptık. Dünya geçen bir yerde oraya bir tane delik açtık falan gibi onun tasarımı ve onun mekanı ve onun varoluşuyla ilgili de düşünmek aslında orada da böyle dilin yapısına bir şekilde müdahale etmek ve onu değiştirmeye dönüştürmeye çalışmak. Materyalliğiyle yani aslında Hı -hı. oynuyorsun Bu video da olsa, sergi de olsa Ki Hı -hı. oradan ona geleceğim Hı -hı. Yerleştiğin mekanla da aslında sürekli bir Senin didişme, onun kurgusuyla Tırnak içinde Hı -hı. uğraşma halinde var Ki aslında sen mimarlık bürolarında da Uzun süre çalıştın, hani böyle pratiğin de var Hı -hı. Ee, Evet, mesela Adahan mekanı böyle çok özel mahzen gibi bir yerdi ee, Aklımda öyle bir yerde Yapmak yoktu aslında, ben daha böyle ee, ...filmin olduğu mekan gibi... ...daha da sıradan bir yerde yapmak... ...gibi bir niyetim vardı. Ama... han olunca da orası böyle çok iyi geldi... ...birdenbire. Çünkü hani kendi bilinçaltına... ...sokuyormuşsun gibi ama bir taraftan da... ...bir masline sokuyorsun insanları. Ve merkezde böyle bilincin görünen tarafındaki... ...bir iş varmış gibi. Ama odalara girdiğinde... ...böyle sanki daha kuytulara ve derinliklere... ...gidiyormuşsun gibi kurguladım kafamda. Ve tüm aslında... ...o uydurduğum metodolojiye de... ...yani serginin kurgusunda... ...bir filmden beslenen beş tane işe de... ...böyle cuk oturduğum mekan... ...bir, bir şekilde... Ee, ...tabii bir sürü iş mekana girdikten sonra... ...çok değişti çünkü... ...çok e, baskın bir yer yani... ...tüm evet. o taşlar dokusu... ...yani orada mesela bence bir resim sergisi falan... ...iyi çalışmıyor... ...neyse aramızda kalsın. <gülüyor> ...onlara da çok teşekkür ediyorum... ...bu arada çok sevdiğim bir yer ve sahipleri var... Ee, o yüzden böyle mekanı olabildiğince karanlıkta tutup işlerin kendi ışığıyla var olduğu bir şeye dönüştü. Mesela oradaki röntgen filmleri fikri röntgen filmi ...olmaya sonradan evrildi aslında. Yani benim filmdeki sağlık temasıyla çok uyuşuyordu. Oradaki fotoğrafları bir fotoğraf iddiası taşımadığı için... ...röntgen filmlerine basıp sanki bir durumun röntgenini çekiyormuş gibi göstermek fikri... ...birazcık da mekanla oluştu. Çünkü böyle kendi ışıkları olsun bunların, ışıklı kutuları olsun ama ışıklı kutu kullanmak istemiyorum. Yani onları böyle bir fotoğrafa dönüştürmek istemiyorum. Tüm bunlar düşünürken mekanla birlikte oluşan bir fikirdi o mesela... Diğerleri zaten videolarda bu çok kolay çalıştı. Yani videoların zaten kendi ışığı olduğu için. Ama diğer işlerde böyle mümkün olduğunca karanlık. Mekanı böyle ikinci şeye atan aslında. Böyle birazcık gölgede bırakan bir kurgusu olmuş olduğu işin. Dolayısıyla yani işin biçimi içeriği nasıl gösterildiği mekanı kurgusu tabii ki yani bir bütün benim kafamda. Dolayısıyla sergiyi tamamıyla kendimin böyle metninden... İşte e, tabii destek aldığım arkadaşlarım bir sürü var ama e, yani tüm mekansal kurgusunu, e, metnini, işte duyurusunu vesairesini falan kendi yaptığım ve ke tamamen hakim olmaya çalıştığım bir iş olduğu için bunun böyle bazı avantajları da oldu. Böyle çok hakim olabildim aslında mekanı da işe de. Dolayısıyla bi biçimi ve içeriği beraber çalışabilir bir şekilde. Evet, video gibi, film gibi, röntgenler gibi, mekan müdahaleleri gibi birçok ...araç kullanarak malzemesiyle... ...materyalliğiyle oynuyorsun kurguların. Yani kurguyu hı hı. çok sevmen aslında... hani ...bütün içinde bulunduğun dünyaya bakışında... ...çok farklı medyumlarda da işleniyor. Hı hı. Bir yandan da bunları üretmeye... ...devam ederken ders de veriyorsun... ...ve derste isimde... ...ipucu veriyor merak ediyorum. Sanat, mimarlık ve fragmanlar diye aslında... ...fragmanlar gibi senin... Sanat bütün ve mekan. Sanat pardon, ve pardon. mekan, fragmanlar. Ee, i̇şte benzer aslında. Ee, evet... Hayatın fragmanlar falan gibi bir şey aslında. <gülüyor> Dersinin de adını öyle koymuş. Ee, ya Fragmanlar oluşunun sebebi tabii bu bir mimarlık tarihi dersi değil. Sanat tarihi dersi de değil. Ee, aslında teoriden de çok pratik odaklı, uygulamaya yönelik bir dersti. Mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine bu dönem vermediğim için dersi de diyorum. E, MEF Üniversitesi'nde 3. ve 4. sınıf öğrencilerine. Dolayısıyla biraz mekan bilgisi de oluşmuş ve oturmuş öğrencilere daha çok e, ver açtığım bir derste. Bu haftada 3 saat. E, kurgusu şöyleydi: 14-15 hafta herhalde dersler. O yarısından daha az bir kısmında bir teorik altyapı. E, o teorik altyapıda e, mekanı kullanan eserler. Mesela ilk ders aslında bir edebi metinle açılıyordu. George Perec Mekan ve Peş Mekanda. ...işte mekanı nasıl algılar, kendi deneyimlediği mekanları nasıl algılar ve anlatır... ...dolayısıyla sizin mekanınız ne, hafızanızdaki ilk mekan, ilk aidiyet hissettiğiniz yer ne diye... ...onlardan böyle bir feedback alarak... ...daha sonra da sanat ve mekanın kullanımının bir tür mücadele alanına dönüşmesi... ...yani böyle hani mimarlıktan yer yer uzaklaşmaya çalışan birisi olarak... E, mimarlık ve mekan eleştirisi, mekan üretimi eleştirisinin nasıl yapılabileceğine dair ipuçları taşıyan bir teorik altyapısı vardı. Bu da böyle 1960-68'lerden itibaren işte sitüasyonizm, psikoloji derken ne diyorlardı aslında? İşte e, <gülüyor> Lefebvre mekanı nasıl tarifliyor? Kent hakkı nedir? gibi böyle okumalar. E, bir taraftan da buna paralel somut karşılık bulan nereler var? İşte Gordon Mattaklark Neyi, için yaptı? O binaları nasıl kesti? Aslında bunun arkasındaki temel motivasyon neydi? İşte Avrupa'da bu olurken, Amerika'da eş zamanlı bu olurken... ...hepsi birlikte ne demeye çalışıyorlar? Mekana ve sanata ve mekan üretiminin eleştirisine dair gibi bir teorik altyapıyla... ...aslında bütün çocukların, öğrencilerin kendi sanat üretimlerini yaptığı... ...ama mekan odaklı sanat üretimlerini yaptığı... Sanat okumasını da tüm toplumsal, sosyolojik, kültürel e, background'ı, o işin background'unu okumaya çalışarak yapmalarını öğretmek. Bunu hedefleyen bir dersi yani öğretmek demeyeyim de ben ne kadar yapabiliyorum ama beraber buna bakmak. E, dersin geri kalan kısmında aslında o dönem aktif olan, e, görebilecek olan sergiler, e, işte sanatçı atölyeleri, sanatçıların e, ziyaretleri ve en sonunda da ...spesifik bir konu üzerinden kendi ürettikleri mekan odaklı sanat işleri e, üretmeleri sağlamak. Bunun medyumları farklı oluyordu. İşte video, e, enselasyon işte e, fotoğraf her neyse. Ama e, bir mekana yerleştirilmesi özelinde... E, ...işler olması gerekiyordu. Böyle iki tane... ...sergi açtık diyebilirim yani Meft'e... ...iki dönemin sonunda. Aa, çok güzelmiş... ...bir dahakine <gülüyor> bekleyelim biz de görelim. Evet. Şey de bana çok iyi geldi... ...bu aslında Jane Render'ın... ...Critical Special Practice... ...eleştirel, mekansal, pratik diye tanımladığı... Hı -hı. ...aslında bugün artık mimarlık... ...sanat gibi kalıplardan çıkıp biraz evet. daha... hani ...işgal hareketlerinin olduğu... Hı -hı. ...kent hakkının başka türlü tartışıldığı... ...mekan üzerinde başka türlü taleplerin... ...mekansal karşılıklarının olduğu... ...bir dünyada bana iyi geldi yani... Evet. Böyle evet. bir pedagoji kullanıyor olman. Bir yandan mesela bu practice led research işte bu pratiğin üzerinden bir evet. araştırma yapma ya da performatif araştırma dediğimiz hikaye de evet. çok... Evet. İyi oturuyor ve iyi geldi yani. Evet yani beni de çok besleyen bir dersti o anlamda. Ee, yani öğrencilerin de böyle hani okulda mimarları biliyorsun mimar kayıptımını böyle hani kafanı böyle kağıtlara gömüp oradan kaldıramadığın bir durum oluyor. Ama bir tarafta da İstanbul gibi bir yerde yaşıyorlar ve buna paralel işte Biennale'de iyi bir komşu teması işleniyor mesela o sırada. Bir göç meselesi var. Ee, yani tüm oralara gitmek, oradan beğendikleri işlere bakmak, onlar üzerine düşünmek e, ve... Sonra da göç meselesi üzerine üretmelerini istemek e, bayağı bence de kafa açıcıydı onlar için de yani göçle ilgili mesela ben etrafta e, başka dilden Arapça şöyle yazar böyle yazar görmek istemiyorum gibi bir noktadan dönemin sonundaki işlere baktığında e, böyle muazzam bir uçurum var ve bence e, yani tüm bu böyle bütüncül algılamayı e, beraber üretmeye çalışmak yani sadece sergiye giderek bile aslında yani onu motive ederek bile. ...benim açımdan da iyi bir deneyimde... ...onlara da faydası olmuş umarım yani. Bakalım... <gülüyor> ...bize yazarlarsa öğrenmiş oluruz ama... <gülüyor> ...çok heyecan verici geldi... ...güzel geldi. <gülüyor> bir yandan bu stüdyodan çıkmak... ...dışarıyla etkileşmek... Evet. ...yolda şekillenmek... Evet evet, ya, bence en önemli kısımlarından... ...yani dersin neredeyse yarısını dışarıda yapıyoruz... ...yani sanatçı atölyesi olsun, sergi olsun... E, ...ikinci dönem yaptığımız şey... ...daha performans odaklıydı mesela... ...İstiklal Caddesi'nin dönüşme üzerine bir şeyler... ...ve o mekanda üretmek üzerine bir durumdu... E, ...gezi parkında... ...işte Topçu Kışlası... ...bir buz pistine dönüşeceği için... ...ortasında bir buz pisti olması gibi... ...bir tahayyül olduğu için... E, ...böyle işte buzların üzerinde... ...patenleriyle gezen öğrenciler falan oldu... ...işte bir performans odaklı iş olarak... ...bence tatlıydı yani... <gülüyor> İddialı. Evet, güzelmiş. Atölyelerde neler yapıyordunuz? E, atölye dediğim dönem içinde böyle işte başka şeylerde... E, ...yani bu bu son sergiye ve son işe gidene kadar... E, ...hani kendi mekanlarına ilişkin... ...işte e, ya da gittiğimiz sergilerden beğendikleri işlere ilişkin okumalar gibi şeyler oluyordu işte. Ha, yani farklı medyumlarda evet, da evet. kendilerini Hı -hı. ifade ettikleri... Hı -hı. Güzelmiş. Merakla bekliyoruz. Mimarlık okullarında da böyle pedagojilere de ihtiyaç var. Yani biz iki mimar sinanda olarak da burada <gülüyor> evet. stüdyoda dertleşiyor gibi olduk aslında. Evet. Böyle. Neler eksikti diye düşünüp ders açmışlardım. <gülüyor> Sırada ne var peki? Son dönemde nelerle ilgileniyorsun? Ee, son dönem... E, böyle yani, otoportya işinden itibaren böyle psikoloji... Psikiyatri, e, nörobilim hatta işte tüm bu e, kendinle ilgili meselenin, zihin meselesinin e, kimyasal ve psikolojik ve hatta nörolojik açılımları üzerine çok fazla şey okuyorum. E, hafıza nedir, nasıl oluşur, hipekampüs nedir falan gibi hani böyle beynin şeylerine... <gülüyor> evet, evet. Yağmur bana çok tuhaf bakmaya başladı. <gülüyor> Evet kişisel anlamda bunlarla uğraşıyorum ve böyle bir iş çıkacak büyük ihtimalle uzun vadede kendi kendime yaratacağım bir iş olarak. Ama spoiler vermeyeyim bir commission işi olarak da ya da vereyim Ahan ödülü alan <gülüyor> B2 Evi üzerine çalışıyorum aslında şu şu sıra. Ahan yani ödülü alan değil de şimdi kültür mirası da olan b ile ilgili. Ee, bir video e, ve büyük ihtimalle de bir yayın çalışması üzerine çalışıyorum. E, Hantumartekim ve evin sahibi olan Selman Bilal ile birlikte e, Eylül'de göreceksiniz umarım yetişirse. Güzel Böyle. bir yandan da yapıl çevre üzerine hem belgeleme olarak, hem evet. hani başka medyumlar kullanarak yayın gibi ya da işte kitap evet. gibi evet. ya da video gibi üretmeye devam ediyorsun. Evet, bu süreç devam ediyor, aynen. <gülüyor> Güzel. Böyle üretken evet. konukları seviyoruz ki bol bol bize konuk olabilirler. En yakın zamanda tekrar konuşmak üzere Umarım. diyelim. İyi ki geldin. İyi ki çağırdın. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Tekrar hatırlatmış olalım. Dinleyemeyen, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için sevgili Özden Demir'le birlikteydik bu programda. Kendisini Şişhanedeki sart mekanında Otoportre, Diğer Portreler ve Şeyler isimli sergideki işi 27 Nisan tarihine kadar görülebilir bu programdan sonra. Halen görmek için vaktiniz var. Ben Yağmur Yıldırım, Batu Çetin da teşekkürler Teknik Masa'da. İyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.